578, numaralı konu, sınırlardaki askerlerin çekilerek yerlerine yenilerinin gönderilmesi, evet, Hazreti Ömer her sene askerlerin bir kısmını hudutlardan geri çeker, yerlerine yeni askerler gönderirdi, fakat bir sene, emirleriyle birlikte İran sınırlarında bulunan ve ensardan meydana gelen bir orduyu ihmal etti, bunun üzerine bu ordu bir müddet sonra Hazreti Ömer'den emir gelmemesine rağmen geri döndüler, Hazreti Ömer de Eşhab'dan oluşan bu askerleri tehdit etti, onlarsa, ''Ey Ömer, sen bizleri unuttun, biz de Hazreti Peygamberin, gazilerin bir bölümü diğerleriyle değiştirilir'' şeklindeki buyruklarına dayanarak geri döndük dediler.